295, numaralı konu, Vasil bin el-Eska'nın hicret etmesi, evet, Vasıl bin el-Eska şöyle anlatıyor, Müslüman olmak niyetiyle Medine'ye doğru yola çıktım, oraya ulaştığımda Hazreti Peygamber'i mescidde namaz kıldırırken buldum, ben de son safa girerek onlarla birlikte namaz kıldım, namazdan sonra Hazreti Peygamber yanıma gelerek bana niçin geldiğimi sordu, ben de, Müslüman olmak için geldim, dedim, bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu senin için daha hayırlıdır, buyurdular, Sonra da hicret eder misin diye sordular. Buna da evet diye cevap verdim. Hazreti Peygamber bu kez Bati'nin hicretini mi yoksa Badi'nin hicretini mi yapmak istersin diye sordular. Ben hangisi daha hayırlıdır dedim. Bati'nin hicreti daha hayırlıdır buyurdular ve eklediler. Bati'nin hicreti Allah'ın Resulü'nün yanında kalmandır. Badi'nin hicreti ise iman ettikten sonra eski yerine yani evine dönmendir. Sonra Hazreti Peygamber devamla şunları buyurdular. Bolluktan ve darlıkta, keyifli ve keyifsiz zamanlarında daima itaat edip her türlü zorluğa göğüs gereceğine söz veriyor musun, ben de evet dedim, daha sonra Hazreti Peygamber elini uzattı, ben de elimi uzattım, bu saydıklarından hiçbir istisna yapmadığımı gören Hazreti Peygamber, yapabileceğin kadarını kabul et, buyurdular, ben de yapabildiğim kadarıyla dedim, böylece ellerimi tutarak benden biat almış oldu.